dinleyenler, gafleten kurtuluş programıyla Adnan Şensoy sizlerle. Allahu Billa Allah. Vma Tәwfiq ve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 Hazreti Adem ile başlayan sevgilimiz, rehberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile kemal ve olgunluğunu öğren mübarek din İslam'da olduğunu bilerek, ve firru ilallah ayetince, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'a hicret ederek, nefs Mekkesinden gönül Medinesine hicret edebilmek, Medine'de olabilmek.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 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine hicret edebilmek, yönelebilmek. Sanki orada Mus'ab bin Umeyr'ler, Muaz bin Cebeller'le birlikte vahiyleri dinliyorsunuz Allah Resulü'nden. ne hutbelerin okunduğu, sahabe-i kiramın orada yetiştiğini bilerek, Medine'deki medeniyetin tesis edilişini birebir yaşayarak sanki. Medine toplumunun kalbi olan Mescid-i Nebevi,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 Sünnetin Mekkeden Medine'ye, medeniyete ve nihayetinde aşka giden nebevi yol olduğunu, diğer bir ifadeyle ilim, rahmet ve aşk medeniyeti projesi olduğunu düşünmeden Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ile, dolayısıyla vahiy ile, dolayısıyla Kur'an ile, dolayısıyla Allah'ın rızası ve hoşnutluğu ile rekansımız tutmaz dostlar, emanet.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 Din olarak İslam'dan da razıyım ya Rabbi O din ki İnnettine indallahu el İslam. Senin katındaki din Hz. Adem ile başlattığın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Kemal ve olgunluğa erdirip tamamlattığın Mübaheddin İçinde sana beni yaklaştıracak içinde Senin lütfuna beni yaklaştıracak Amellerle dolu olan Tebessüm etmenin dahi sadaka olduğu Bana sevap kazandırdığı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 Yanlış olduğunu bana öğreten Hayatta yaşayacağım şu 3-5 günlük kısa dünya hayatında Nasıl yaşamam gerektiğini insanca nasıl yaşanabileceğini bana öğretti Dininden de razıyam Ya Rabbi Dönüşümüz sana Yalnızca sana tevekkül ettik Yalnızca sana yöneldik Ya Rabbi Nurumuzu tamamla Bizi bağışla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 Müslümanca yaşamayı Ve Müslüman olarak sana kavuşabilmeyi ihsan eyle. Yusuf aleyhisselam gibi karşılaştığını imtihanları Geçebilmeyi ihsan eyle. Bizi doğru yola ilettikten ettikten sonra Kalplerimizi kaydırma Bize rahmetinden ihsan eyle. Şüphesiz sen bahşi çok olan Lütfu sonsuz olan Karşılıksız sınırsızca verensin Allah'ın Güç ve hikmet sahibisin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 Şuur ve teslimiyetiyle yaşamayı nasip et bana. Dünya ve ahiret hayatımdaki her şeyim senin tasarrufunda. Bana Müslüman olarak ölmeyi, sevdiğin kullarından olmayı, rızanı kazanmış olarak sana varmayı nasip eyle. Allah'ım, ihtiyaçlarımıza kolayca sahip olabilmeyi, işlerimizin kolay olmasını ihsan eyle. Faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa ihsan eyle.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 Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Sana gerektiği şekilde kulluk ve ibadet edemedim Allah'ım seni gerektiği şekilde zikredemedim Özrümüzü kabul eyle Bereketleri, rahmetleri, faziletleri ve rızıkları bize bol ihsan ile yarab Hiç bitmeyen ve tükenmek bilmeyen nimetlerini istiyoruz Kendimiz adına, kardeşlerimiz adına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 ليسindeki kardeşlerimize merhametiyle. Çeçenistan, Keşmir ve daha sevmeyeceğim dünyada bulunan bütün kardeşlerimize merhametiyle. Ya Rabbi, bütün insanlara da hidayetinle merhametiyle. Onlar senin kulun. Biz senin kulunuz. Biz senin yarattıklarınız. Sadece senden seni istiyoruz. Senden lutfunu istiyoruz. Bizi bir Ebu Zerel Guffar olmaktan Bizi bir Ebu Bekir Sıddık olmaktan, bir ömer el Faruk olmaktan, bir Osman olmaktan, bir Ali olmaktan mahrum eyleme. Bizi onların yoluna ilet. Bizleri bir Hasan ve Hüseyin kıl. Bizleri bir Zübeyir bin Avvam kıl. Bizleri rahmet ve merhametinle Ebu Ubeydi bin cerrahlerin yoluna kıl ki eminul umme sıfatı bizde de tecellyesin. Mus'ab bin Ümeyr'ler arıyoruz ya Rabbi. Mus'ab bin Ümeyr'ler. Yesrib'lere Allah Resulü'nün gönderdiği gibi gidecek ve Yesrib'leri birer Medine-i Münevvere kıracak Medine-i kıracak olan sahabeler istiyoruz. Mus'ablar istiyoruz. Ya Rabbi merhametini ihsan eyle. Seni seviyoruz. Bizlere gözleri da olsa kalbi öteler ötesine açık olan Abdullah İbni Müm-ü Mektumlar ihsan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 Nuh'un gemisine bilmek hayat kurtarır. İslam gemisinden ayrılamamak ve ayrılmamak duasıyla. Haftaya diğer programımızda görüşmek üzere. Bizlere ve bütün çalışmalarımıza, bu sohbetimiz dahil bütün Radyo Özel FM'de yapmış olduğumuz sohbetlerimize www.adınansensu.com internet sitemden ulaşabilirsiniz. Tüm kitaplarımı da internet siteme yükledik. Ücretsiz olarak herkes faydalansın diye bütün çalışmalarımıza oradan ulaşabilirsiniz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 Değerli dinleyenler, Gaflet'ten Kurtuluş Programı'yla Adnan Şenso'yu dinlediniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve